Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tabiyehum bi ihsan ila yevmi din amma ba'd. Kardeşlerim, salafetul usul isimli metnimizde, kitabımızda fe izâ gîle leke bima'arafte rabbeke gelmiştik. Şimdi buradan itibaren dersimizdeki usulümüz, metodumuz gereğince önce okuyup tercüme ediyoruz. Sonra sizlerden tercümesini dinliyoruz. So sonra da okuduğumuz kısmın izahını şerhini açıklamasını yapmaya çalışıyoruz diyor ki müellifimiz şeyh müellifimiz şeyh Muhammed İbn-i Abdilvehhab el-Temimi rahimahullah diyor ki Fe leke, sana denilince sorulunca <gülüyor> Bir ma'rafta ma Rabb, Rabbini ne ile bildin diye sana sorulunca, fakul deki bi ayatihi ve mahlukatihi ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. Ve min ayatihi ayetlerinden dir el-leylu nehar gece ve gündüz ve şamsu ve ve-l-kamer güneş ve ay ve-min mahlukatihi mahlukatındandır el-semavatus-seb'u 7 kat gök ve-l-arazuna ve-l-arazuna-seb'u sebu ve 7 kat yer ve-men fîhinne ve onlarda bulunanlar. Vama ma beynahuma ve ikisi arasında olanlar. Ve delilü kavlühü teala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve min ayatihil leylu van ve onun ayetlerindendir gece ve gündüz ve şemsu vel güneş ve ay la tescudû lişşemsi ve lâ lil kamer ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Vescudulillahi'l-lazi o Allah'a secde edin ki ne, onları o yaratmıştır. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer yalnız ona ibadet ediciler iseniz. Ve kavluhu Teala ve yüce Allah'ın şu buyruğu da delildir buna. İnna rabbakum <coughs> Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, inna Rabbi Şüphesiz ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Elledi o Allah ki, halakas semavati vel arda gökleri ve yeri yarattı, fi sitteti eyyamin altı gün içinde. Tüm mastağa sonra üzerine çıktı, istiva etti, yükseldi. Üzerinde oldu. Alal arşi. Arşın yani tahtın. Thümme esteva alal arşi. Sonra arşa istiva etti. Yuhşi leylen nehar. Yuhşi leylen nehar. Geceyi gündüzün üzerine örter. Geceyi gündüzün üzerine örter. Yani geceyi gündüze yani bürür. Tıpkı bir elbise gibi. Yetlubuhu hasîfen Yetlubuhu Onu takip eden <gülüyor> Onu takip eder. Hasîfen <gülüyor> Seri bir şekilde. Böyle kışkırtılmış Seri bir şekilde Takip eder. Yani toplu Anlamı buranın. Yuhşi leyle'n nehâre Yetlubuhu hasîfen Geceyi Kendisini Kovalarcasına seri hızlı bir şekilde takip eden gündüzün üzerine bürüyüp durur <gülüyor> <gülüyor> Vaşam ve Seval kameranın nucumme Vaşamsa günneş val kamera ay Van cumme ve yıldızlar <gülüyor> <gülüyor> Musaharatin bir emrihi, Onun emrine hükmüne boyun eğdirilmiştir Ela iyi bilin ki. Lahul halk, yaratma ona aittir. Vel emr, emir de ona aittir. Tebarakallahu rabbul alemin. Alemlerin, alemlerin Rabbi Allah ne kadar yücedir. Ve rabbu, rab huvel ma'bud. Ma'budun ta kendisidir. Vadeli ilu kavluhu Teala bunun da delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ya ey yuhennas, ey insanlar. Ya ey yuhennas, ugbudu Rabbekumulladhi, ey insanlar. O Rabbinize ibadet edin ki, halakakum, sizi o yarattı. Ve ladin min qablikum, ve sizden öncekileri yarattı. La alakum, takip, tettakun korunup sakınasınız ellezî <gülüyor> o Rab ki o Allah ki ce'ale lekumul arda yeri sizin için yaptı firâşen bir döşek ve semae göğü yaptı binaen bir tavan ve enzele ve indirdi Minessemai, yukarıdan, maen, su, feekrece, ve çıkardı, bihi, onunla, minessemerati, ürünlerden, rızgan, rızık çıkardı. Lekum, sizin için, rızgan lekum, sizin için bir rızık çıkardı. Fela tecalu, o halde yapmayın lillahi Allah'a en da den denkler O halde Allah'a denk tutmayın O halde Allah'a denkler edinmeyin ve entum taalamun bilip dururken o halde bilip dururken Allah'a denkler edinmeyin galep nu kesirin İbnu kesir rahimehullah dedi ki rahimehullahu Teala rahimahullllah dedi ki الخالق لهذه الاشياء bu şeylerin haliki huvel mustahak lil ibadeti odur ibadete müstahak olan yani bütün bu şeyleri yaratan kimse ibadete müstahak olan da odur bugün buraya kadar e, okuyacağız inşallah yar e, öbür dersimizde ve envaul ibadeti lleti Şeklinde devam edeceğiz. Evet. Kim okuyacak burayı bize? Osman okus. Yarattıklarıyla tanıdık. Ve min ayatihi ve onun ayetlerindendir. El-Leylu ve'l-Nahar gece ve gündüz ve'l-Şemsu vel güneş ve ay ve min mahlukatih ve onun mahlukatındandır. Es-Semâvâtü'l-Seb'u yedi kat gök ve'l-Arabûne's-Seb'u yedi kat yer ve'l-Mântihinne ve orada bulunanlar ve mâ beynehuma ve ikisi arasında bulunanlar. Ve delil kavluhu te'ala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurudur. Ve min âyâtihi onun ayetlerindendir. El-leylu vel gece ve günlüğü ve'l-şemsu ve'l-kamer güneş ve'ay la tescudû secde etmeyin li'l-şemsi ve la'l-kamer ne güneşe ne de aya Ve şemsi Sejdedin Billahi <Sessizlik> Billahe Ledi o Allah'a ki kalakahun ne onları o yarattı in kuntum iyyahu tarbudun eğer gerçekten ona ibadet ediciler iseniz bakavnuhu Teala ve yine yüce Allah şöyle buyurdu inne Rabbu şüphesiz ki sizin Rabbiniz o Allah'tır ki kalakas semavat ve arda gökleri ve yeri yaradtı İtti ett gün içerisinde tüm ve sonra taht üzerinde oldu. nehara. <gülüyor> taht üzerine istiva buyurdu. nehara <gülüyor> Geceyi durmaksızın onu kışkırtıcı bir şekilde gündüze büriyendi. Yok geceyi durmaksızın seri bir şekilde onu takip eden gündüze bürüyendir. Washşem sev Güneş, ay ve yıldızlar onun emrine boyun iyi bilin ki lehul Emir de ona aittir. Tebarakallahu rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yüce. "Verrabbu huvel mabud." Rabb kim ise mabud da odur. Otdelilu kavluhu taala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyurdu: "Ya eyennas buddu. Ey insanlar ibadet edin. Rabbukumul o Rabbiniz ki halak halakakum sizi o yarattı ve ladinimin kablkom gizden öncekilere, laaletun sattabun umuruk kormuk Elledi oyle bir nabdi, ciale lakumul arda firashan. Gerisini için bir döşek yaptı. Ve sema ebinen ve göğü bir tavan. Ve enzelerine semai ve indirdi maen bir su. bihi ve derken çıkar, onun ile çıkardı. Mine temerati ürünler rızkan, rızık olarak lakum, sizin için. Fela, o halde fela tecelu, o halde yapmayın. Lillahi, Allah'a enzaden denkler yapmayın. Ve en alemun, bilip duruyor. Galikul Kesir Rahimullahu Teala Kesir rahimullah dedi ki El-Khalikulihaz bil-Eşya'i bu şeylerin galibi kim ise o müstahip o ibadet ibadete müstak olan da o. Evet. Bir kişi daha okusun. Kim okusun? Selim abi okusun. önemli dinler ve Bu kitap arasında. ve Onun ayetlerinden gece gündüz güneş ve ay Yok, eğer yalnız ona ibadet ediciler iseniz. İn <gülüyor> kuntum Evet, yalnız ona ta'budun, ibadet ediciler iseniz. <gülüyor> Tahta. tahta Yani tahtına demekte bir beyis yok ama buradaki tercüme tahta çünkü arşiyi demiyor. Sonra tahta istiva buyurdu. Ya da, ya da, Var vel mabud mabud ya rabbuhu vel mabud rabb mabudun ta kendisidir böyle de tercüme edilir ورقي يا لنكم yerden gider O halde yakmayın, Din, Allah'a. Evet. Kardeşlerim geçen dersimizde müellif rahmetullahi aleyh demişti ki sana Rabbin kimdir denilince de ki Rabbim Allah'tır. Daha sonra da buna kısa bir açıklama getirmişti. Ellezî rabbâni ve rabbe cemî'el alemin o Allah ki hem beni terbiye etmiştir, hem bütün alemleri terbiye etmiştir. Bir ni'amihi, nimetleriyle ve benim ma'budum odur. Ondan başka da ma'budum yoktur. Bunun da delili, Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğudur. Şeklinde e, ifadeler kullanmıştı. Biz de bunları şerh etmiştik, izah etmiştik. Şimdi, Müellif rahmetullahi aleyh ikinci bir soruya geçiyor. Yine soru cevap usulunda devam ediyor risalesine ve diyor ki: "Fe izaki leke sana denilince bi ma'arifte rabbike rabbini ne ile tanıdın ne ile bildin?" Yani tamam Rabbim Allah'tır dedin. yüce allah azze ve celleyi rububiyetinde tanıdın fakat buna dair senin dayandığın delil nedir? Nasıl bildin? Nasıl tanıdın? Onun Rabbin olduğunu nasıl bildin? Ondan başka Rab olmadığını, onun mabudun olduğunu ve ondan başka mabud olmadığını neyle bildin? Nasıl bildin? Bunu bilmek için hangi yolu izledin? Eğer sana bu surette bir soru yöneltilirse de ki bi-ayatihi ve mahlukatihi ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. Kardeşlerim ayet burada ayat aye kelimesinin çoğulu. Ayet kelimesinin çoğulu. Peki ne demek ayet? Ayet alamet işaret burhan demektir. Delil demektir. Alamet demektir. Ayet bu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de buyuruyor. Ayetül münafık. Münafıkın ayeti kaçtır? Üçtür. Yani münafıkın nesi? Alametleri. Münafıkın alametleri üçtür. O hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de buyuruyor. Ayet buyuruyor. Demek ki ayet alamet demektir. İşaret demektir. Yüce Allah subhanahu ve teala'nın ayetleri de ikiye ayrılır. 1- Kevni ayetler 2- Şer'i ayetler Kevni ayetler Allah Subhanehu ve Teala'nın yaratmasına taalluk eden ayetlerdir. Yani Allah'ın mahlukatıdır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarıdır. Niçin onlara ayet denilir? Her birisi Allah'a bir alamet, Allah'a bir işaret, onun büyüklüğüne azametine, kudretine onun ilmine, rahmetine Birer delil olduğu için onlara ayet denilir. O halde bütün yaratılmışlar, bütün mevcudat, bütün mahlukat Allah'ın birer ayetidir. Peki şer'i ayet ne demek? Şer'i ayette Yüce Allah azza ve Celle'nin rasullerine indirdiği vahiydir. Biz nitekim Kur'an-ı Kerim'deki o en küçük parçalara ne diyoruz? Ayet diyoruz değil mi? Ayetler bir araya geliyor, sureleri oluşturuyor. O ayet, o Kur'an-ı Kerim'in en küçük cümlelerine, o parçacıklarına biz ne diyoruz? Ayet. Bunlar da şer'i ayetlerdir. Yüce Allah subhanehu ve ta'ala bunu elçisine vahyetmiştir. Niçin bunlara da ayet denilir? Çünkü bunlar da Allah azze ve celle'ye birer delildir, birer alamettir. Onun kudretine, büyüklüğüne, ondan başka ibadete layık hiç kimsenin olmadığına vesair hususların tümüne birer delildir, birer alamettir. Demek ki ayetler iki türlü. Kevni ayetler, şer'i ayetler. Peki müellif rahmetullahi aleyh burada bir ayatihi derken acaba hangi ayetleri kastediyor? Kevni ayetleri mi, şer'i ayetleri mi? El cevap kevni ayetleri kastediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Biraz sonra zikrettiği şeyden anlıyoruz. Ne diyor? Ve min ayatihi elleyil ve nahar elleyil ve nahar elleyil ve nahar yani gece ve gündüz yüce Allah Azze ve Celle'nin kevni ayetlerinden mi, şeri ayetlerinden mi? Kevni ayetlerinden. E o zaman tekrar olmuş olmaz mı? Müellifimiz diyor ki bir ayatihi ve mahlukatihi ayetleriyle ve mahlukatıyla. E ayetler de mahlukat olduğuna göre bu bir tekrar olmaz mı? Ee, kardeşlerim bir arada bunlar geldiği zaman müellif rahmetullahi aleyhim bunu bir arada kullanışındaki maksat nedir? Bunun üzerine ilim ehli durmuşlar ve bir kısmı demişler ki ayetlerden maksat bize nispetle hareket edenlerdir. Mahlukattan maksat Bine, bize nispetle donuk olanlardır. Yani e, yerinde sabit duranlardır. Ayetler ise hareket edenlerdir. İlim ehlinden bir kısmı da burada müellif rahimahullah ayet ve mahlukatı ayrı ayrı zikretti. Mahlukatı ayet üzerine atıf yaptı. Mahlukat ayetin içindendir. Ayetin içindendir demişler. Çünkü mahlukat burada ayetin üzerine atfedilmiştir. İlim ehlinden bir kısmında diyorlar ki, ''Ayet denilmesinin sebebi, onların Yüce Allah Azza ve Celle'nin büyüklüğüne ve azametine delil olan en büyük burhanlar, en büyük hüccetler olması dolayısıyladır.'' Yani onlar da mahluk ve mahlukatihi denilerek zikredilenler de mahluk. Hepsi yaratılmış, hepsi kevni ayetlerin kapsamına dahil. Ama ayetleri ve mahlukatı denildiği zaman, Ayetler özellikle demek ki neye işaret ediyor? Ya hareket eden şeylere işaret ediyor. Burada hususan yahut da burada Allahu Teala Azza ve Celle'nin kudretine, büyüklüğüne, azametine, ilmine delil olan en büyük hüccetlere işaret ediyor. Daha sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki "Ve min ayatihi" Onun ayetlerindendir. Yani onun büyüklüğüne, azametine, rahmetine, ilmine, kudretine delil olan şeylerdendir. El-leylu ve-n-nehar Gece ve gündüz. Ve-şemsu vel-kamer Güneş ve ay Ve-min mahlukatihi Ve-onun mahluklarındandır. Yani yarattığı şeylerdendir. Es-semâvâtus-seb'u Yedi kat gökler Vel-erâzûne-seb'u yedi kat yerler ve men fihinna orada bulunanlar ve ma beynahuma ve ikisi arasında olanlar yani bütün mevcudat bütün mevcudat çünkü bunun içerisine bütün mevcudat şu anda bu ifadelerin içerisine bütün mevcudat giriyor ve delilü kavluhu taala Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh bu sözlerine iki tane delil zikrediyor birinci delil. Ve min ayethi elleyil nehar ve şems Rabbimiz tabaraka ve Teala buyuruyor ki onun yani Allah'ın ayetlerindendir elleyil gece. Gece Allah'a bir ayettir. Gece yüce Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini, azametini gösteren bir ayettir. Ve nehar gündüz de böyledir. Bunların miktarları birbiri ardınca gelişleri, bunların büyüklükleri, bunların içinde olan faideler, insanlar için bunlarda olan faideler mesela gece sukun için, gündüz maaşet için bütün bunlar Allahu Teala'nın ayetidir. Gecenin bizzat kendisi ayettir zatı itibariyle içinde sağladığı, içinde bulundurduğu, barındırdığı Nimetler ve faydeler itibarıyla bir ayettir gece. Aynı zamanda başkaları tarafından yapılma imkanı olmaması itibarıyla bir ayettir. Bugün kim geceyi yapabilir, getirebilir? Allahu Teala gündüzü uzatsa yahut Allah gün, geceyi uzatı verse kim gündüzü getirebilir? Nitekim Rabbimiz Tebareke ve Teala ayeti kerimede bu iki ayetin büyüklüğüne işaret ediyor. Yani leyl ve nehar gece ve gündüz bu iki ayetin büyüklüğüne ve onların nasıl uluhiyetine delil olduğuna işaret de bulunuyor. Ve Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki: Kul eraytum? De ki: Söylesenize. Söyleyin bakalım. İnca alallah aleykumul leyla sermeden Allah Geceyi üzerinize ila yawmil kıyam kıyamete dek uzatsa ebedi kılsa Allah geceyi sizin üstünüze kıyamete dek uzatıp ebedi kılsa men ilahun gayrullah Allah'tan başka kimdir o ilah ki kimdir Allah'tan başka o ilah ki yetikum size ışık versin. Kimdir o ilah Allah'tan başka? Var mı? Var mı? Subhanallah. Efela <gülüyor> tesma'un Dinlemiyor musunuz? Yüce Allah Azze ve Celle soru soruyor. Dinlemiyor musunuz? Sonra tekrar buyuruyor. Kul <gülüyor> erâeytum De ki söyleyin bakalım. İnce alellâhu aleykumun nahara, Sermeden Allah Gündüzü üzerinize uzatsa, ebedi kılsa, ila yevmil kıyamı, kıyamet gününe kadar. Gündüzü uzattı Allah Azze ve Celle bizim üzerimize. Kıyamet gününe kadar. Men ilahun gayrullah, kimdir o ilah ki Allah'tan başka size e, ye'tikum bileylü, size geceyi getiriversin. Kimdir o ilah? Size geceyi getirebilecek ilah kimdir? Ta ki teskunu ف۪يه۪ İçinde dinleneceğiniz. Bakın ne buyuruyor? Yüce Allah Azze ve Celle böylece gecenin de faidesine işarette bulunuyor. Kimdir o ilah ki? Size kum بِلَيْلٍ teskunu nefihi İçinde dinleneceğiniz geceyi getiriversin. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Allah Subhanahu ve teala böyle buyuruyor. Yani gece ve gündüz Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın ayetlerinin en büyüklerindendir. Düşünün, gecenin üzerine düşünün. Kim bu geceyi yapan? Kim bunu takdir eden? Kim bunun nizamını koyan? Birbiri ardınca gelmesinin üzerinde düşünün. Bunların birbirini takip etmesini düşünün. Kim bu nizamı yapan zat? Kim bunu idare eden zat Elbette bu zat O ayetler o zatın Kudretine delildir Büyüklüğüne delildir Azametine delildir Rahmetine delildir Bakın gündüzü maişetimiz için Allah azze ve celle yaratmış Sonra da ışığı üzerimizden çekiyor Ta ki istirahat edip dinlenebilelim Gece bir sükun vakti Gündüz bir maişet vakti Öyle değil mi? Yüce Allah Subhanehu ve Teala daha pek çok ayetinde, Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde gece ve gündüz bu iki ayete işarette bulunur. Hatta onların üzerine Rabbimiz ne yapıyor? Yemin ediyor. Değil mi? Velleyli buyurarak yemin ediyor. Öyle değil mi? Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın en büyük iki ayetidir gece ve gündüz. Düşenilmesi gereken, tefekkür edilmesi gereken en büyük iki ayetlerindendir üzerinde durulması gereken, tedebbür edilmesi, tefekkür edilmesi, derin derin düşünülmesi gereken en büyük iki ayetlerindendir. Daha sonra Allahu Teala buyuruyor ki diğer iki ayete dikkat çekiyor. Ve şemsu vel kamer. Güneş ve ay. Güneş ve ay. Bu da gece ve gündüzün yanında geldi. Çünkü gündüzün alameti güneştir. Gece, ay, güneş ve ay da bizzat kendileri itibariyle Allah'ın büyüklüğüne, azametine, kudretine, kuvvetine, ilahlığına, rububiyetine, rahmetine delildir. Ve içinde bulundurdukları faideler itibariyle Allah'ın birer ayetidirler. Güneş, ışığı itibariyle insanlara çok büyük faideler sağlıyor. Isısı itibariyle insanlara çok büyük faideler sağlıyor. Güneşten ışık itibariyle faydalanıyoruz değil mi? Isı yönüyle faydalanıyoruz Ve bunun dışında şimdiki araştırmacıların işaret ettiği, tetkik ettiği, araştırarak ortaya koyduğu güneşte daha çok farklı farklı, büyük sayılamayacak kadar faideler var. Bütün bu faideleri itibariyle de güneş Allah'a bir ayettir. Onun büyüklüğünü gösterir, azametini gösterir, kuvvetini gösterir, kudretini gösterir, ilmini gösterir, ibadete yalnızca onun layık olduğunu gösterir. Güneş bir ayettir. Ay da bizzat kendisi bir ayettir ve taşıdığı faideler itibariyle bir ayettir. Yüce Allah Azze ve Celle ay için ne buyuruyor mesela? Ay'ı buyuruyor, biz vakit ölçüsü olarak kıldık. Vakit ölçüsü. İnsanlar ibadetlerinin vakitlerini ay ile bilirler. Öyle değil mi? Oruç vakitlerini, hac vakitlerini ay ile bilirler. Yine insanlar gecenin karanlığında ayın ışığıyla ve diğer yıldızların ışığıyla faydalanırlar. Yüce Allah Azze ve Celle <gülüyor> ayı bir nur yaptı. Geceyi aydınlatan bir nur yaptı ve hesabı kendisiyle bileneceğimiz bir alamet yaptı bir işaret yaptı. Ayda bütün bu itibarlarıyla Rabbimiz Tebaraka ve Taala'nın ayetidir. Nasıl oldu şimdi ayet? Rabbimiz buyuruyor ki ve min ayatihi elleylu ven nahar veşşemsu vel kamer. Güneş ve ay, gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Daha sonra Rabbimiz Tebaraka ve Taala buyuruyor ki La tescudu Liş şemsi Vela lil kamr Ne güneşe ne de aya secde Etmeyin Yani Onların büyüklüğüne aldanarak Onlardaki Faidelerinize aldanarak Onlardaki Zaruretlerinize Hayati ihtiyaçlarınıza Aldanarak Sakın ola ibadetinizi Ruku'nuzu, secdenizi, duanızı, sığınmanızı ibadet türünde, korkunuzu, sevginizi, taziminizi onlara yöneltmeyin. Çünkü onlar sadece ayettirler. Siz onu ibadetinize bir gaye olarak seçtiğiniz, tayin ettiğiniz zaman yani güneşi iba ibadeti güneşe, ibadeti aya, secdeyi güneşe yahut aya yönelttiğiniz zaman, onu ayet olma konumundan çıkartıyorsunuz. Ayet ne demekti? Delil demekti değil mi? Güneş sizi Allah'a götürmesi lazım. Öyle değil mi? Ay sizi Allah'a götürmesi lazım. Güneş ve ay sizi Yüce Allah Azza ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü, kudretini, rububiyetini anlamanıza sebep olması lazım. Güneş ve ay sizi Allah Azza ve Celle'ye Ruku ettirmesi, secde ettirmesi, ibadet ettirmesi lazım. Çünkü güneş ve ay bir alamet olarak Allah yarattı. Kendi büyüklüğüne bir alamet olarak, rububiyetine bir alamet olarak, uluhiyetine bir alamet olarak. İlah onlar değil, Rab onlar değil, secdeye layık değiller, rukuya layık değiller. ibadetin hiçbir cüzüne, hiçbir kısmına layık değiller. Burada hususi bir ibadet zikrediliyor, secde. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onlarda olan bütün ihtiyaçlarınıza, onlarda olan bütün gereksinimlerinize rağmen, aldanmayın. Onlar bütün büyüklüklerine rağmen, sadece hangi konumdadırlar? Ayet. Allah'ın delili. Allah'ın delili. Başka bir şey değil. Onlar, bütün azametlerine rağmen sadece hangi konumdadırlar? Allah'ın ayeti, Allah'ın delili. O halde onları bu konumdan daha üstte bir konuma çıkartmayın. La tescudu lis şemsi ve lil kamer. Ne güneşe, ne de aya secde etmeyin. Onlar ne secdeye, ne de ibadetin diğer türlerine layık değiller secde bir ibadettir ve Allah Azze ve Celle'den başkası secdeye layık değildir sonra Rabbimiz buyuruyor ki vescudu lillahillezhi vescudu secde edin lillahi Allah'a secde edin Allah'a secde edin İyi de niye güneşe ve aya secde etmiyorum da Allah'a secde ediyorum Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاسْجُدُوا O Allah'a secde edin ki خَلَقَهُنَّ Onları O yarattı. Yani onları yaratan, onları var eden, onları sizin hizmetinize sunan, onları sahip oldukları sıfatlarla, özelliklerle donatan Allah'tır. Her şeyleriyle, bizzat zatlarıyla ve sıfatlarıyla, güneşi, ayı ve onlardaki faydaları yaratan Allah'tır. O halde onlara takılmayın, onlara bakmayın, onları yaratana bakın. İbadetinizi onlara değil, onları yaratana ve sizin, sizin hizmetinize sunana yöneltin. Sizin onlara değil, onları yaratana secde etmeniz gerekir. Bu kardeşlerim iki büyük mahluktur. İki büyük mahluk. Faideleri itibariyle yeryüzündeki mahlukların en büyüklerindendir. Onlara olan ihtiyacımız itibariyle yeryüzündeki mahlukların en büyüklerindendir. Eğer kaide onlar hakkında bu ise, yani onlara değil, onları yaratana secde edin kaidesi, onlar hakkında böyle ise, peki onların dışındaki mahluklar hakkında ne denilir bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz kendisinden en çok faydalendiğimiz mahlukları sayacak olsak güneş ilk sıralarda gelir öyle değil mi ay ilk sıralarda gelir onlara olan bütün ihtiyacımıza rağmen onlardan olan o kadar menfaatimize rağmen onlar hakkında hangi kaideyi Allah azze ve celle bize öğretiyor Onlara değil, onları yaratana, onlarda o sıfatları var edene secde edin. Secde onların hakkı değil. Çünkü çünkü secde ibadet. Çünkü secde ibadet. Peki diğer mahluklar hakkında? İnsan olsun, cin olsun, ağaç olsun, taş olsun, güneşten çok daha aşağı seviyede ve güneş kadar Menfaatimizin kendisine bağlı olmadığı diğer mahluklar. Eğer en büyük mahluklar hakkında bu kural geçerliyse, bütün diğer mahlukat hakkında da aynı kural geçerli. Size faidesi olan, size menfaati olan, sizin ihtiyaçlarınızın kendilerine bağlı olduğu o mahluklara ne secde ne de secdeden başka bir ibadetle yönelmeyin, bir ibadeti onlara sunmayın secdeye ve diğer ibadet türlerine tek başına layık olan Allah Azze ve Celle'dir. İşte şimdi kabirde sorulacak soruya deliliyle birlikte hazırlanmış olduk. Kabirdeki soru neydi? Geçen dersi hatırlayalım. Rabbin kim? Cevabı neydi? İki parçadan oluşuyordu değil mi? Birincisi evet. Rabbani ve Rabbe cemii'el alemin bu parça. Yani Allah'ın rububiyeti. İkincisi, odur benim mabudum ondan başka mabudum yoktur. Bu da ikinci parçası. Şimdi bize delillerini söylüyor. Delillerini. Burada bir şeri'i ayetle kevni ayete gidiyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle şeri'i ayetlerinin içerisinde kevni ayetlere yönlendirmeler yapıyor değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle şer'i ayetlerinde yani Kur'an ayetlerinde bize kevni ayetleri düşündürüyor, düşündürtüyor. Onları düşünün buyuruyor. Onlara yönlendiriyor bakışımızı, nazarımızı, düşüncelerimizi. Bakın biraz önce okuduğumuz ayette Rabbimiz ne buyurdu? Allah geceyi kıyamete dek uzatı verse sizin üzerinize. Gündüzü getirecek ilah kimdir? Bak rububiyet zikrediliyor. Sonra uluhiyete delil olarak getiriliyor. Sonra Allah Azze ve Celle insanın sahip olduğu en şerefli organlardan birisine işarette bulunuyor. Ve buyuruyor ki duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Yani kulağınızı çalıştırsanıza, dinlesenize, iyice kulak verip anlamaya çalışsanıza. Sonra Allah gündüzü örnek veriyor. Diyor ki içerisinde sükun bulasınız diye Allah gündüzü kıyamete kadar uzatsa içerisinde sükun bulasınız diye geceyi size kim getirecek diyor. Ve sonra ne buyuruyor? İkinci büyük azaya işaret ediyor insandaki. Görmüyor musunuz? Kulak ve göz. Yüce Allah azze ve celle bunları kullanmamızı bunları tefekkür aracı olarak çalıştırmamızı istiyor. Şer'i ayetlerinde kevni ayetlerine bizim için yol açıyor. İşte burada da böyle. Önce müellif bize soruya vereceğimiz cevabı öğretti. Soruya vereceğimiz cevabı öğrendik. Şimdi delilini ve hüccetini öğreniyoruz. Evet. Vescudulillahi'l-lazi halakahunna. Onları yaratanı secde edin. kuntum iyyahu ta'budun eğer yalınız ona eğer sadece sırf ona ibadet ediciler iseniz, ne demek? Yani siz eğer güneşe ve aya secde ederseniz sadece ona ibadet edenlerden olmazsınız. Çünkü ibadete şirk karıştığı zaman onu ifsad eder. De, i̇badet isminden çıkar. İbadet, ibadet olmaktan çıkar. Eğer yalnız ona ibadet ediciler iseniz, yani siz tevhid ehli iseniz böyle yapmanız gerekir. Güneş'e ve ağa'ya secde etmemeniz gerekir. Güneş'e ve ağa'ya secde ettiğinizde Allah'tan başkasına secde ettiğinizde siz Allah'a ibadet sıfatını kaybetmiş olursunuz. Allah'a ibadet edici sayılmazsınız. Yalnız Allah'a ibadet etmek, Allah'tan başkasına ibadet etmemek ne demek? Allah'tan başkasına ibadeti secdeyi ve diğer bütün ibadet çeşitlerini türlerini terk etmek demek. Evet, inkuntum iyyahu ta'budun eğer yalnız ona tapıyor iseniz. Eğer yalnız ona tapmayı istiyor iseniz. Ve kavluhu taala müellifimiz rahmetullahi aleyh ikinci bir delil daha zikrediyor burada. Ve Allah'ın şu buyruğu da delildir diyor. İnne şüphesiz ki muhakkak ki inna rabbakumullahul-lazi sizin rabbiniz o Allah'tır ki sizin rabbiniz yani sizi terbiye eden, besleyen, büyüten, yaratan, şekillendiren o Allah'tır ki halakassamaawati <gülüyor> vel-ard. Gökleri ve yeri yarattı. Gökleri ve yeri yarattı. Kardeşlerim, bir insan, efendisini, sahibini, ne kadar iyi tanırsa, ne kadar yakından tanırsa, onu o kadar çok sever, ona o kadar çok saygı besler. Aynı şekilde Yüce Allah Azze ve Celle bize sahibimiz olan, gerçek sahibimiz, gerçek efendimiz olan, yani Rabbimiz olan, Rab bu demek. Allah Azze ve Celle bize kendini tanıttırıyor. Yani sizin efendiniz, sizin sahibiniz, onu tanıyın. Onun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük bir kudrete sahip olduğunu. Nasıl bir alim olduğunu, ne kadar hakim olduğunu, ne kadar rahim olduğunu, ne kadar kudret sahibi olduğunu bilin. Kişi bunu bildiği zaman, yani sahibinin ne kadar kadir olduğunu bildiği zaman ona güvenir, ona tevekkül eder, onu sever, onu tazim eder, ona saygı duyar, sırtını ona dayar, ondan bekler, ondan ümidedir. eder. İfadeye dikkat edin. Ne buyuruyor Allah? Sizin Rabbiniz olan Allah öyle bir zat ki. Yani bize tanıtıyor. O sadece sizin Rabbiniz değil. Sadece sizin efendiniz değil. O kadar büyük ki. O kadar büyük ki. O kadar kudretli ki. O kadar rahmetli ki. O kadar alim ki. O kadar hakim ki. Tanıtıyor bize kendini. Yani sen onu sadece ne olarak tanıyorsun? Benim efendim. Benim sahibim. Benim Rabbim. Hayır. O sadece senin Rabbin değil. Onu tanı. O ne kadar büyük. Ne kadar kuvvetli. Ne kadar kudretli. Ne kadar ilim sahibi. Onu bil. Onun azametini bil. Tanımaya çalış onu. O öyle bir zat ki. Devam ediyor. Halakas semavati. Ardı. gökleri ve yeri yarattı fi sitteti eyyamin kaç günde yarattı 6 günde yarattı Rabbimiz azze ve celle isteseydi bir anda da yaratabilirdi fakat Allah azze ve celle bildiğimiz bilmediğimiz sayısız hikmetlerinden dolayı bunu 6 günde yarattı Allah azze ve celle Gökleri ve yeri altı gün içerisinde yarattı. Thumma sonra, thumma sonra, yani gökleri ve yeri yarattıktan sonra, thumma stawa sonra istiva etti. İstiva bir şeyin üzerinde olmak, üzerine çıkmak, üzerine yerleşmek bir şeyin üstünde olmak anlamına gelir kardeşlerim bir şeyin üstünde olmak anlamına gelir istiva sonra istiva etti neye istiva etti alal arşi arşın üzerine arş ne demektir arş dilde taht demektir taht arşın anlamı budur Sonra tahtın üzerine istiva etti. Yüce Allah gökleri, yeri altı gün içerisinde yarattı. Sonra tahtın üzerine istiva etti. Bu Rabbimiz Tebareke ve Taala'nın te zatına, azametine, büyüklüğüne layık, kullarınkine benzemeyen hakiki bir sıfatıdır. Yüce Allah'ın istivası kulların istivasına benzemez. Yüce Allah Azze ve Celle le ke mislihi şey. Hiçbir şeye Allah Azze ve Celle'ne benzemez. Ne zatında ne de sıfatlarında. Allah Azze ve Celle zatında bize benzemediği mahlukatından hiçbir şeye, hiç kimseye, yaratılmışlardan hiçbir şeye, hiçbir kimseye benzemediği gibi Yüce Allah Azze ve Celle sıfatlarında da hiçbir kimseye ve hiçbir şeye benzemez. Allah Azze ve Celle ilim sahibi. Peki bir yaratılmış da ilimle vasfedilebilir mi? allah Teala ilim sahibi mi? Evet. Peki bir insan için de bu adam ilim sahibi denilebilir mi? Evet. Denilebilir. Bunda da ilim var, Allah Azze ve Celle de, de ilim var. Fakat Yüce Allah Azza ve Celle'nin ilmi Yaratılmışların ilmine benzemez Bu bütün sıfatlar için aynı Geçerli Yüce Allah ne zatında ne de sıfatlarında Yaratılmışlardan hiçbir şeye benzemez Kullar atın üzerine istiva edebilirler Bineklerin üzerine istiva edebilirler Öyle değil mi? Bir damın üzerine istiva edebilirsin Bir yüksek tahtın üzerine istiva edebilirsin Padişah gelip tahtın üzerine istiva edebilir. Bunların hepsi yaratılmışların istivası. Yaratılmışların istivası. Peki Allah Azze ve Celle'nin istivası? Bunun hakkında İmam Malik rahmetullahi aleyh'in sözü ehli sünnet ve cemaatın bir kriteri, ölçüsü, kuralı, kaidesi haline gelmiştir. Ne dedi Malik rahmetullahi aleyh? Yani istiva özelinde söylüyor. Ama bütün sıfatlar için aynı kural, aynı kaide geçerli. İstiva malumdur. Vel keyf keyfiyet meçuldür. İstiva malumdur. Yani bilinir. İstiva bilinir. Buradaki istivadan neyi kastediyor? Allah'ın istivatı mı, yaratılmışların istivası mı? Allah'ın istivasını kastediyor. Çünkü o soruluyor. Yani Allah'ın istivası bilinir. Hangi itibarla? Mana. Yani çünkü Allah'ın istivası soruluyor. Değil mi? Geliyor adam, diyor ki Ar -rahmanu alel Rahman arşa istiva etti. Sonra ne soruyor? Nasıl istiva etti? İmam Malik rahmetullahi aleyh Allah hakkında sorulan bir soruya cevap veriyor. Ve diyor ki istiva malumun. Yani bu ayette geçen istiva malumdur. Hangi itibarla? Sözlük anlamı itibarıyla. Bilinen bir şeydir. Bilinmeyen bir şey değildir. İşte selefin akidesi. Allahu Teala azza ve celle'nin sıfatları bilinmez değildir. Bak bu bir kural. Bu bir kaide. Bu müstakil bir kural. İmam Malik'in ondan öncekilerin ve ondan sonrakilerin ifade ettiği müstakil bir kural. Malumun. Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları Arap dilinde malumdur, bilinir. Anlamları itibariyle. Biz bunun anlamını bilemeyiz değil. Hayır anlamı bilinir. Velkeyf, keyfiyet meçhulü. Bak neresi bilinmiyor? keyfiyet yani keyfiyet ne demek nasıllık istiva'nın anlamını biliyoruz o buyurduğu gibi istiva etmiştir diyoruz nasıldır sorusunun cevabını bilmiyoruz bize bildirilmediği için vel iman bihi vacip ona iman etmek vaciptir ve sual anhu bid'a onun hakkında yani Keyfiyet hakkında soru sormak bidattır. Keyfiyet hakkında soru sormak bidattır. İşte bu ehli sünnet ve cemaatın bir kuralı haline dönüşmüştür. Bütün sıfatlar hakkında, bütün sıfatlar hakkında bu Allah azze ve celle'nin uluvudur. İstiva uluv anlamına gelir. Uluv, uluv yükseklik demektir. Yükseklik. Ama istiva uluvdan daha kastır. Onun için hususi bir uluvdur, arş üzerine. Arş üzerine olan hususi bir uluvdur. Yüce Allah Subhanehu ve ala demek ki arşın üzerindedir. Arş nerededir? O yedi kat göğün üzerindedir. Arş ne demektir? Arş taht demektir. İşte bu ehl-i sünnet vel cemaatin itikadıdır. Başka derslere bunun geniş açıklamasını bırakıyoruz. Sonra Rabbimiz Azze ve Celle devamen buyuruyor ki yuvşi leylen nehara yetlubuhu hafifen geceyi kovalarcasına onu takip eden gündüze bürür. Yani gece ve gündüz birbiri ardınca gelir. Adeta birbirini kovalarcasına birbirlerini takip ederler. Biri, gelir, biri gider öbürü gelir. Biri gider öbürü gelir. Bu da müstakil Gece ve gündüzün değişmesi Allah'ın müstakil ayetidir. Yani gece ayeti başka, gecenin bir nizam içerisinde seyretmesi o da başka bir ayet. Gündüz başka bir ayet, gündüzün bir nizam, bir ölçü içerisinde seyretmesi o da başka bir ayet. Rabbimizin başka bir ayeti. Gündüz onu takip eder. Gündüz gelir, sonra gece onu takip eder. Sonra gece gider, gündüz gelir. Yüce Allah Azze ve Celle'den başka Kim buna kadir olabilir Kim İnsanlar bugün Bütün kuvvetlerine Bütün kudretlerine ellerinde bulundurdukları ışık veren bu kadar Nimetlere rağmen Allah geceyi yaptığında ışıtabiliyorlar mı Her tarafı her yeri Bir anda Allah Azze ve Celle Geceyi götürüyor Ve karanlık her yere çöküyor hiç kimse artık bizi ışık getiremez. Ne zamana kadar? Sabaha kadar. Sonra Allah Azze ve Celle sabahı getiriyor. O vakite kadar uyum, uyumamış birisini düşünün. Karanlık istiyor ama olmuyor. Kim yapabilir? Bir anda, bir anda her yeri karanlığa kim boğabilir? Her yeri bir anda ışığa kim boğabilir? Allah Azze ve Celle'den başka. İşte bu Allah'ın azametidir. Allah'ın büyüklüğüdür. O her şeyi bir ölçü, bir nizam içerisinde yaratmıştır. Ve onun ölçüsü ve nizamı da Allah'ın bir ayetidir. Gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi Allah'ın bir ayetidir. Sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki, Ve Şemsa, ve Güneş, ve Ay, ve Nujuma, ve Yıldızlar, Güneş, ve Ay, ve Yıldızlar. Musahkaratim bir emrihi, onun emrine, onun emriyle boyun eğmişlerdir. Onun emrine boyun eğmişlerdir. Yani hepsi, hepsi istisnasız, tümü. Allah azze ve celle'nin hükmüyle, Allah azze ve celle'nin emriyle yüce Allah'ın yönetiminde hareket ederler. Hiç birisi başına buyruk değildir. Onlar onlar Allah azze ve celle onlara neyi emrederse ancak onu yaparlar. Allahu Teala onları yönetir, Allahu Teala onları idare eder. Allah azze ve celle onları çekip çevirir. Onlara hükmeden, onları idare eden Allah Subhanehu ve Teala'dır. Daha sonra müellif rahimahullah diyor ki ayeti naklederek Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki Tebarek Allahu Rabbul Alemin Alemlerin Rabbi yani yaratıcısı, haliki, maliki rezzakı, yöneticisi idare edicisi, hükmedicisi bütün kainatın Rabbi Allah Tebarek ne kadar da yücedir. Yüceler yücesidir. Yüceler yücesi. Tebaraka berekettendir kardeşlerim. Bereket de hayırda bolluk, ziyade anlamına gelir. Bu tebaraka eğer ee, Allah Subhanahu ve Taala'nın zatı için gelirse zatı için gelirse yücelik ifade eder. Eğer ismi için gelirse mesela Subhaneke suresinde olduğu Subhaneke duasında olduğu gibi eğer ismi için gelirse Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarakesmuk. Senin ismin çok bereketlidir. Ne anlama gelir? İsmi için gelirse bereket anlamına gelir. Yani Allah azze ve celle bereketin halikidir. Bereketin sahibidir. Bereket ondandır. Ve Allah Azze ve Celle her şeyden yücedir. Herkesten yücedir. Zatıyla, sıfatlarıyla yücedir. Allah Subhanahu ve Teala. Daha sonra müellifimiz Rahmetullahi Aleyh diyor ki, biraz önce geçen ayetlere binaen, şimdi biraz önce geçen ayetlerde bir hususun biz takrir edildiğini, anlatıldığını gördük. Bu ayetleri binaen müellifimiz de diyor ki وَالرَّبُّ Rabb Huval الْمَعْبُودِ مَعْبُودٌ ta kendisidir. وَالرَّبُّ Huval الْمَعْبُودِ رَبْ مَعْبُودٌ ta kendisidir. Yani Rab kim ise ma'bud odur. Rab kim ise ma'bud odur. Rab neydi? Geçen derslerde gördük. Yaratan, yaşatan, rızık veren, kainatı idare eden, terbiye eden, halden hale geçiren, bütün kainata hükmeden, idare eden, yönet. Mabud odur. Mabud, ibadet edilen. Yani, yaratan ibadete layıktır. Kainatın Rabbi olan ibadete layıktır. Bunun tersi, Rab olmayan ibadete layık değildir. Yaratamayan ibadete layık değildir. Ve Yüce Allah Subhanehu ve Teala'dan başka Rab yoktur. O halde Allah'tan başka ilah da yoktur. Rabbul Alemin kim ise ki o Allah'tır, ibadete de layık olan o'dur. İşte bu Kur'an'ın en büyük tevhid üzerinde en büyük kural ve kaidelerinden birisidir kardeşlerim. Kur'an'ın en önemli kurallarından birisidir. Rab kim ise mabut odur. Daha sonra müellif rahime Allah diyor ki ve delilu kavluhu teala. Bunun da delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. E evet. diyor ki bunun da delili yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın şu buyruğudur. Buyuruyor ki Allah "Ya eyühen nasu'budu" Ey insanlar hitap bütün insanlara. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. "Ya eyühen nasu'budu" Rabbekum, ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Bu ayet, kardeşlerim biliyorsunuz, Bakara suresinin ilk sayfalarında gelen bir ayet. Bundan önceki ayetlerde Allah Subhanahu ve teala insanları üç sınıfa ayırmıştır. Birinci sınıf, mümin muttakiler. Elif la ammim zalikel kitabu la raybe fi huden lil Ellediine yüminûne bil işte buralar. Muflihuuna kadar. Bu kısımda anlatılanlar mümin muttakiler. İnsanların birinci sınıfı. İkinci sınıf kafirler. İkinci sınıf innelllediine kafaru saba onal in sınıf kafirler. Üçüncü sınıf ve min alnası men yatta şey. Vermenin nasi men yolu ve biliyorum. Diğer üçüncü sınıf münafıklar, Mümin muttakiler, kafirler münafıklar. İşte insanlar bu üç sınıftır. Bütün bunların kıssasından hemen sonra münafıkların kıssası biter bitmez. Yüce Allah azze ve celle hitabını bütün sınıflarıyla bütün insanlığa yöneltiyor ve buyuruyor ki ya eyyühen nas yani ey ile kafiriyle münafığıyla bütün insanlar ya eyyühen nas ey bütün insanlar yani Allah azze ve celle onlara davette bulunuyor davette bulunuyor Allah azze ve celle onlara gelin her biriniz hepiniz tümünüz şu hakikate gelin ya eyyühen nas budu. Rabbekum, Rabbinize ibadet edin. Rabbinize ibadet edin. Burada çok ince bir nokta daha var. Yüce Allah Azze ve Celle onları Rabbin varlığını tasdik etmeye, ikrar etmeye, Rabbi ikrar etmeye çağırmadı. Niçin? Çünkü Rabbin varlığını, Allah'ın varlığını ve Allah'ın yaratıcılığını, rububiyetini tasdik etmek, fortridir. Bundan önce geçen insan gruplarından hiç birisi de ne müminler, zaten ne kafirler ne de münafıklar Rab Sübhanahu Teâlâ'nın varlığını inkar etmiyorlar. Onun rububiyetini, rablığını inkar etmiyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle ne bu ayette ne de Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde herhangi bir ayette varlığını ispat etmez. Yüce Allah Azze ve Celle'nin yaratıcının varlığını ispat ile ilgili buyrukları Kur'an-ı Kerim'de iki elin değil, bir elin parmaklarını bile geçmez. Bir elin parmaklarını bile geçmez. Çünkü bir yaratıcının varlığına inanmak zaten fıtridir. Allah Azze ve Celle insanın fıtratını bunun üzerine yaratmıştır. Belki biz bugün bu husustaki inkar şiddetlendiği için yani geçmiş asırlarda, geçmiş milletlerde ve şimdi de insanlıktan çok az topluluklar bu kainatı bir yaratan var, şu geceyi gündüzü bir yaratan var diye itikad etmemişler. Çok az, çok az. Çok az. Belki bugün bu biraz daha ziyadesiyle şiddetlenmiş. Yani yaratıcılığın, yaratıcının varlığını inkar, yaratıcının varlığını görmezlikten gelmek, dille açıkça inkar etmek. Ama fıtratta dilleriyle inkar edenlerin bile kalplerinde yaratıcının inkarı yoktur. Yaratıcının, onlar ancak kendi kendilerini aldatıyorlar. Ancak kendi kendilerini ve başkalarını aldatmaya çalışıyorlar. İçlerindeki sesi bastıra bastıra yaratıcıyı inkar etmeye çalışıyorlar. Onun için Kur'an yaratıcının varlığını tartışmaya açmaz. Zaten bu fıtridir. Bütün insanları yaratıcının varlığını ikrar etmeye değil neye davet ediyor? Zaten bildikleri, zaten tanıdıkları, zaten kabul ettikleri, zaten varlığına inandıkları o yaratıcıya ibadet etmeye çalışıyor. Ya Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Sonra da neden ona ibadet etmeleri ve ondan başkasına ibadet etmemeleri gerektiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle yaratıcılığını rububiyetini kainatı kendisinin var ettiğini çok sık anlatır. Ama onu bizzat ispat etmeyi murat etmedi. Onunla başkasına delil getirir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, yaratıcılığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor mu? Geçmiyor mu? Zikredilmiyor mu? Rabbimiz Azze ve Celle rububiyetini zikretmiyor mu? Evet zikrediyor. Fakat kardeşlerim bu üç tane, bu üç tane büyük hikmet dolayısıyladır. Yani zaten bu fıtri olduğu halde. İnsanlar Allah'ın yaratıcılığını fıtraten kabul ettikleri, bildikleri, buna itikad ettikleri halde, Rab, rububiyet noktasında herhangi bir şek içinde olmadıkları, bütün insanlar bunu kabul ettikleri halde, neden Rabbimiz azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette rububiyetini ve rububiyetinin sıfatlarını zikretmiştir? Neden rububiyetini anlatmış, neden rububiyetini zikretmiştir? Bu, üç tane hikmetten dolayıdır. Birincisi kardeşlerim, rububiyet ile uluhiyete istidlal edilmiştir. Onun için ne diyoruz? Rububiyet ayetleri istidlal makamında gelir. Neye? Uluhiyete. Rububiyet ayetleri uluhiyete istidlal makamında gelir. Yani Allah azze ve celle rububiyetini anlatır, ve onu bir delil olarak gösterir. İlahın da tek olması, yalnızca kendisine ibadet edilmesi hakkında. Rububiyetini anlatır. Sizi ben yarattım, yaratıcı benim. O halde ibadete layık olan da benim buyurur. Yaratıcı kim ise, ibadete layık olan odur buyurur. Yaratıcılığını anlatır ve kendisine ibadete davet eder. Demek ki rububiyet ayetleri, kendileriyle uluhiyete delil olması için Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Bu birinci hikmet. İkinci hikmet yüce Allah Subhanahu ve Teala rububiyet ayetleriyle insanların kalplerini kendisine karşı azamet insanların kalplerini kendisine karşı korkuyla, sevgiyle, saygıyla doldurmayı murad etmiştir. İnsanların kalplerini kendisine yönetmeyi murad etmiştir. Yani kişi rububiyet ayetleri Kur'an'da zikredilmiştir. Çünkü kişi Allah'ı rububiyetinden ne kadar iyi tanırsa onu o kadar kamilen ilah edinir. Yüce Allah Azze ve Celle'yi kamilen tam anlamıyla kim ilah edinir? Rububiyetinde kim tam anlamıyla onu tanıyorsa. Kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerini okudukça Allah'ın rububiyetini öğrenir. Allah'ın rububiyet ayetlerini tedepbür eder, tefekkür eder. Böylelikle Allah'ı tanır. İşte Allah Azze ve Celle'yi tanıdığı zaman da onu tam anlamıyla ilah edinir. Sevgi, korku, ümit etme, yalvarma, sığınma ona yönelir. Tevekkülü yalnız ona olur. Kişi Allah Azze ve Celle'yi ne kadar kamilen tanırsa, onun ne kadar kadir ne kadar alim, ne kadar hakim olduğunu bilirse, ibadet türündeki yönelişleriyle o kadar ona yönelir. Onu olan sevgisi o kadar artar. Korkusu o kadar artar. haşiyeti o kadar artar. Rahbeti o kadar artar. Kulun rahbeti, rahbeti, muhabbeti, sevgisi Allah'a hangi miktardadır? Onu tanıdığı miktardadır. Rububiyetiyle onu tanıdığı miktardadır. Bu da iki. Üçüncüsü Rububiyet ayetleriyle, üçüncü hikmet, Rububiyet ayetleriyle ahirete ve ba'su ba'del mevte ne getirilmiştir? İstilal edilmiştir, delil getirilmiştir. Rububiyet ayetleriyle ölümden sonraki dirilişe delil, ahirete delil getirilmiştir. İşte bunu da birçok dersimizde biz izah ettik genişçe. Hatta üzerinde durulması gereken, ve genişçe, etraflıca işlenmesi gereken oldukça önemli bir husustur, konudur bu. Fakat şimdi devam ediyoruz, burayı bitirelim. Ne buyuruyor Rabbi'miz? Ya ey Yuhanna Subudu Rabbakum. Rabbinize ibadet edin. Daha sonra Allah Azze Ve Celle onlara kendisinin ibadete layık olduğunu ve kendisinden başkasının İbadete layık olmadığını, rububiyetini anlatarak ispat ediyor. Kendisinin ibadete layık olduğunu ve başkasının ibadete layık olmadığını. Ne buyuruyor? Ellezi, o Rab ki, yani ibadet etmeniz gereken o Allah öyle bir zat ki, halakakum, sizi o yarattı, min qablikum, ve sizden öncekilerini o yarattı. Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rab'be ibadet edin. Sonra buyuruyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki o Rab'be ibadet edin ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Korunup sakınasınız. Burası iki anlama gelmesi muhtemel. Bir, Allah'ın azabından ve gazabından korunup sakınasınız. İbadet edin ki Allah'ın azabına uğramayasınız, korunasınız. Allah'ın gazabına, Allah'ın öfkesine uğramayasınız, korunasınız, sakınasınız. İkinci muhtemel mana, ibadet edin ta ki muttakiler olasınız. Takva ehli olasınız. Çünkü takva ibadetinin semerelerinden birisidir. İbadet edin ki korunup sakınanlar sınıfına girebilesiniz. İbadet edin ki o ibadetinizle korunasınız, sakınasınız günahlardan, isyanlardan, fısktan, fucurdan. Bu iki mana birbirini tamamlıyor. Zaten ibadetle takva sahibi olan Allah'ın azabından ve gazabından da korunur. Evet. Daha sonra Rabbimiz buyuruyor ki: Ellevi, o Rab ki ibadet etmeniz gereken o Rab ki ceale yaptı yarattı lekum sizin için işte bizim kolumuzu kanadımızı kıran ifade lekum sizin için birisine bir hediye veriyorsun o da diyor ki ya benim için mi bu benim için mi yaptın? Bir hizmet yapıyorsun, bir seccade seriyorsun, bir havlu getiriyorsun. Adam sana diyor ki benim için mi yaptın? Evet senin için diyorsun ve o an ne yapıyor? Bize birisi böyle bir hizmet sunduğunda evet senin için yaptım dediğinde ne yapıyor? İnsanın kolu kanadı kırılıyor. Benim için ha? Benim için yaptın diyor. Duhana Huvvet A'la buyuruyor ki Ce'ale sizin için, sizin için insan ihsan ehli olmalıdır. Allah buyuruyor ki, ihsanın karşılığı ihsandan başka nedir? Azıcık insafı olan insan kendisine yapılan iyiliği unutur mu? Kendisine yapılan iyiliğe nankörlükle karşılık verir mi? İşte ey insan, bak Allah sana ne diyor, ne buyuruyor? Ce'ale lekum, sizin için, sizin için. Biz hiç yaratılmamış bile olabilirdik. Yaratması bile müstakil bir nimet. Ya bu etrafımızda olan on binlerce, yüz binlerce nimet? Ce'ale lekum, senin için yaptı, senin için yarattı, peki sen sen ona itaat etmiyor, ona secde etmiyor, ona ruku etmiyor, ona ibadet etmiyorsun. Bu ayetlerle her insana ve her Müslümana öğüt vermek gerekir. Allah seni seni, seni bunu yaptı. Bu lekum var ya lekum kalbinde zerre kadar insafı olanın kolunu kanadını kırar. Allah'a karşı nasıl teşekkür edeceğini bilmez. Nasıl şükredeceğini bilmez. Allah sevgisi kalbini doldurur. Allah saygısı kalbini doldurur. Ama insanlar hayvanlardan daha aşağı seviyeye inince Yüce Allah Azze ve Celle'nin saymakla tüketilemeyecek kadar nimetleri karşısında ona en büyük isyanları küfürleri yapıyorlar bu küfür isyan fısk fucur çeşitleri vallahi saymakla tükenmez nimetlerin nasıl sınırı yok haddi yok ise insafını yitiren insanda da fıskın fucurun isyanın nankörlüğün sınırı yok Kendisine verilen nimetler sadece ondaki nankörlüğü artırıyor. İnsan hiç mi tedebbür etmez? Hiç mi düşünmez? Bu kadar zalim, bu kadar nankör olur mu? Ce'ale <gülüyor> lekum. Allah sizin için yaptı. Nankörlük etmeyin. Keyfe tekfuruna billah. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da Allah'a nankörlük ediyorsunuz? Keyfe tekfurun billah ve kuntum amvatan. Siz ölüydiniz. ölü. Yani Meni suretinde bir ölüydiniz. Bir parçadık, bir parçacık su suretinde ölüydünüz. Yahut varlığınız hiç yok idi. Kahe size hayat verdi. Tüm mayumiyikum, tüm mayuhiyikum. Sonra sizi tekrar öldürecek, tekrar diriltecek. Yani ona nankörlük etmemeniz gerekir. Çünkü o ilk defa sizi yarattı. Birincisi bu noktayı nazardan bakın. Siz ölüydünüz... Siz'e hayat verdi. İşte birincisi, bu sebeple ona nankörlük etmemelisiniz. Birincisi bu. İkincisi, hümme yumi tukum, öleceksiniz. Öleceksiniz. Hümme tukum, öleceksiniz ve yuhiyikum ve yeniden dirileceksiniz. O halde ankörlük etmeyin. Şu iki noktayı nazardan bak. Düşün, tefekkür et. Ona nankörlük etme. İşte bu buyruk bizim kolumuzu, karnınlığımızı kırıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ce lekum. Bu lekumlar ne kadar çok biliyor musunuz Kur'an'da? Khaleka <gülüyor> lekum, sahara lekum, ceala lekum, lekum. Lekum. Sizin için. Sizin için. Ne yapmış Allah bizim için? Bakalım. Ce'ale lekumul arda. Yeri firâşen. Bir döşek yaptı Allah. Döşeğin üzerinde nasıl rahat ediyorsanız, nasıl keyif çatıyor iseniz, nasıl oh deyip yayılıyor yaslanıyor, rahat ediyor sıkıntınızı, ihtiyacınızı gideriyor, atıyor iseniz aynı şekilde yer sizin için bir döşek gibi rahatlıkla e ekersiniz biçersiniz yürürsünüz sizi düşürmez atmaz dikenli değil yollar var ekersiniz, biçersiniz yürürsünüz ve bütün işlerinizi yaparsınız. Üzerine binalar yaparsınız. Firâşen. Döşek gibi. Rahat. Allahu Teala Azze ve Celle döşeye benzetiyor. İnsanın sükun bulduğu yer döşeyi. Aynı şekilde yeryüzü de döşek gibi. Düşünün yeryüzünü şöyle bir. Kapatın gözlerinizi de düşünün. Döşek gibi. Firâşen. Ve sema'e göğü binaen. Göğü de bina gibi yaptı. Şimdi senin evin var. Bakıyorsun gökyüzü yukarıda. Yağmur yağdı içeride. kuran Teala Azze ve Celle bizi binasız yaptı. Ve semae binaen göğü de bir tavan gibi yaptı. Bir evde gibiyiz. Dünya şu arz bu cihetle bakılınca ne güzel bir ev değil mi? Ne nizamlı bir ev ne hoş bir ev değil mi? Yeri ayrı düşün, göğü ayrı düşün. Yüce Allah azze ve celle başka ayetlerde yer üzerindeki nimetleri zikrediyor değil mi? Allahu Teala buyuruyor ona ağır dağlar yaptık. Ta ki sallanmayasınız diye. Sonra aralarından nehirler akıttık. Bir de gök var. Sonra Allahu Teala buyuruyor ve enzele bak tek tek sayıyor. Ve enzele ne yaptı Allah? indirdi mines semai nereden indirdi sema yücelik demek sema yukarıdan indirdi gökten oradaki sema yukarıdan demektir yani mines semai gökten indirdi yani yukarıdan indirdi yoksa gök denilmekle yağmur gökten mi iniyor hayır yağmur buluttan iniyor değil mi Heh, sema yani yukarıdan وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ yukarıdan indirdi ma'en bir su indirdi ne diyoruz o suya yağmur فَاَحْرَجَ فَاَحْرَجَ derken derken suyu indirdi derken ne oldu siz ektiniz biçtiniz o araları zikretmiyor فَاَحْرَجَ çıkardı Çıkar. Biz ne yaptık ki? Biz tohumu attık, üstünü örttük, suyu indirdi. Ne yaptık biz? Rasa, muz, kivi, fasulye, salatalık, domates saymakla tükenmez. Faakhirce bihi onunla çıkardı. Minestemarat ürünler. Meyveler, sebzeler, marul, ıspanak, portakal, elma, pus. saymakla tükenmez. İncir, patlıcan, dolma biber, kırmızı biber, sivri biber, Charleston biber. Değil mi? Saymakla tükenmez. Allahu Teala fa ahrece bihi mineh semerat. Femerat ne demek? Ürünler, meyveler çıkarın. فَاَحْرَجَ بِهِمْ نَثْفَمَرَاتٍ رِزْقًا لَكُمْ Yine لَكُمْ Geldi. Sizin için bir rızık olarak. Sizin için bir rızık olarak. İnsan biliyorsunuz kardeşlerim sadece gördüğünü düşünebilir. Yani insan gözüyle gördüğü şeyleri düşünebilir. Mesela ben bir şey düşündüm. Böyle aklıma getirdim. Fakat daha önce bunu hiç görmemiştim. Böyle bir şey mümkün değil. Sen sadece gördüklerinden parçalar alıp başka bir şey oluşturuyorsun zihninde. Anlatabildim mi? Yani insan gördüğünü düşünebilir. Ve ancak düşündüğünü talep edip isteyebilir. Düşündüğünü talep edip isteyebilir. Mesela yakın bir vakte kadar bizim memleketimizde kivi diye bir meyve yoktu değil mi? Kivi. Böyle bir meyve yoktu. O zaman insanlar... Bir kivi olsaydı da yeseydik diyorlar mıydı? Hayır. Ne ismini, ne cismini, ne şeklini, ne sıfatını, ne tadını, ne kokusunu bilmiyorlardı değil mi? Bilmiyorlardı. Hiçbirisini bilmiyorlardı. Diğer bütün meyveler de böyle. Yani Allah Azze ve Celle bize şu yüzlerce meyveyi ve şu yüzlerce sebzeyi vermeseydi. Bir çeşit meyve, bir çeşit sebze verseydi. Bir çeşit meyveyle, bir çeşit sebzeyle geçirin dünyayı deseydi. O zaman hiçbirini bilemeyecek, hiçbirini hiçbir tadı bilemeyecek, isteyemeyecektik. <gülüyor> Dilimize o tat alma duygusunu vermeseydi bunların hiçbirinden haberdar olamayacak, hiçbirini istemeyecektik. Öyle değil mi? Ama Rabbimiz subhanahu ve teala minethemerat çeşit çeşit, tek bir çeşit değil. Çeşit çeşit Meyveler, sebzeler, rızıklar bizim için çıkardığı. Sonra Yüce Allah sonuç cümlesini zikrediyor. Fela O halde Fela tecalû O halde yapmayın. Fela tecalû Sakın ola, sakın ola. Fela tecalû lillahi endâden Allah'a denkler tutmayın. Fela tecalu lillahi endaden Allah'a denkler tutmayın. Endaat nit din çoğulu. Nit, denk, benzer, eş demektir kardeşlerim. O halde Allah'a denkler tutmayın. Nit, endaat edinmeyin. Ne demek Allah Azze ve Celle'ye nit tutmak, endaat edinmek? Ondan başkasına ibadet etmek. Kişi nasıl Allah Azze Ve Celleye nitler edinir? İleriki ayetlerde bu ayetten sonra gelen, ilerki ayetlerdir. Allahu Teala buyuruyor, ve minen nasi menyettahi da den. İnsanlardan bir kısmı var ki ne yaptılar? Min dunilla Allah'a nitler denkler edinir. Peki nasıl? Hangi açıdan Allah'a denk tuttular? Onları hangi açıdan Allah'a denk edindiler? Denk tut. Hiç Allah'a birisi denk tutulur mu? Göğü yaratan o, yeri yaratan o, yağmuru indiren o, sebzeyi meyveyi çıkartan o, seni yaratan o. Hiç Allah'a birisi denk tutulur mu? Tutulmaz. Ama tuttular. Allah -u Teala bunu anlatıyor. Ve minen nasi men yettahizu min dunillahi andadan. İnsanlardan bir kısmı Allah'a denkler edindiler. Denk tuttular Allah'a. Yuhibbunahum Onları seviyorlar. Kehubbillah. Allah gibi seviyor. İşte Allah'a denk tutmak budur. Allah gibi seversen birini ona Allah'a denk edin denilir. Bu şirktir. Allah gibi seversen. İbadet türünde bir sevgiyle seversen ona Allah'a denk edinmiş olursun. İbadet türünde bir korkuyla korkarsan ona Allah'a denk tutmuş olursun. İbadet çeşitlerinden herhangi birini bir dahaki dersimiz ibadet. Şimdi bu o bizi yaratan o ibadete layık olan o. Bir daki başkasına ibadet edinerek kişi Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar. Allah'tan başkasına secde etmek onu Allah'a denk tutmaktır. Allah'tan başkasına kurban kesmek onu Allah'a denk tutmaktır. Gıza kurban kesen yıldızı Allah'a denk tutuyor demektir. Türbeye kurban kesen, ve Ali'ye denk tutuyor demektir. Peygamber kurban kesen cinleri Allah'a denk tutuyor demektir. Güneşe yalvarıp dua eden güneşe Allah'a denk tutuyor demektir. Yaratmada denk tutmuyor. Rızıkta da denk tutmuyor. Kainatın idare Hangi hususta denk tutuyor? İbadete layık olma hususunda. Zaten dinin özü budur, dinin ruhu budur, peygamber daveti budur. İbadet tek başına Allah'ın hakkıdır. Yüce Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Tüm peygamberlerin daveti budur. Ve müşrikler. Allah'a ibadette denk tutuyorlar. Allah'tan başkasına yalvarıp dua eder, yardıma çağırırsan yetiş ya Resul Allah. Şimdi bazı İslam ile Müslümanlıkla ilgileri, alakaları sadece sakalları ve başlarındaki takkeleri olan ama inanç yönüyle İslam diniyle Hiçbir ilgileri olmayan bazı kimseler bütün insanları hakabilmek için televizyon ekranlarından videolar hem de ellerini şöyle kaldırarak diyorlar ki Ey Allah bize yetişin ey peygamber bize yetiş elimizden tut sana sığındık sana yalvarıyoruz diye dua ediyordur. Peygamberlere ve sığındıklara ve işte bunlar Allah'a başkaları denk tutanlar. Evet, Bunlar rızık Bunlar demiyorlar, türbelerde yatanlar bizim yaratıcımızdır, rızık vericimizdir ve bütün kainatı idare edendir. Demiyorlar. Ama bunlar sade olan yönelişi, sığınmayı Duayı, ibadeti, kurban kesmeyi, Havfı, recayı rahbeti, rahbeti, tevekkülü. Ondan başkasına, o velilere, o türbelere yöneltiyorlar. İşte bu Allah'a denk tutmaktır. Allah buyuruyor ki, Yaratan ben isem, bana secde etmeniz gerekir. Senin o yalvarıp yakardıkların, Birer yaratılmış değil mi? Senin o kendisinden korku duyup kendilerinin önünde zeliil olduğun, kendilerine el açıp yalvardıkları Allah tarafından yaratılmış sokaklarda gezen birer insan değil miydiler? Yemek yiyen, sokaklarda gezen, ihtiyaçlarını gideren birer insan değil miydiler? Allah subhanahu ve taala Onları da senin gibi yaratmıştı. Ama sen onlara dua edip sen onlara sığınıyorsun. İşte bu başkasını Allah'a denk tutma. Ve bu ayet kast kastedilen budur. Hala tec'alulillahi endad. Bakın hepsini anlatıyor Allahu Teala. Sizin için yarattım, sizin için var ettim. Bütün bunları anlattıktan sonra ne buyuruyor? O halde siz de tutup başkasını Allah'a denk tutmayın. Yalnız O'na dua, yalnız O'na tevekkül, yalnız O'ndan iste, yalnız O'na yalvar, yalnız O'na kurban kes, yalnız O'ndan kork, yalnız O'nu sev. O'na yaklaşmaya çalış, O'nun rızasını ara, O'na el aç, O'na yalvar sadece. Çünkü seni O yarattı, senin bütün ihtiyaçlarını O gideriyor. Senin ibadetine de tek başına o layıktır. Başkası değil. Fe la tec'alulillahi İşte bunu müellifimiz rahmetullahi aleyh. Ha ayet devam ediyor ve entum ta'lemun yüce Allah buyuruyor ki ve entum ta'lemun bilip durduğunuz halde. Bütün bunları bilip durduğunuz halde sizi yaratanın, rızık verenin, kainatı idare edenin Allah olduğunu bilip durdururken tutup da ondan başkasını ona denk edinmeyin. Sonra müellifimiz Rahimullah bu hakikati ifade etmek üzere büyük bir İslam aliminden nakil yapıyor bize. O alim kim? İbn-i Kethir Rahmetullahi Aleyh diyor ki Gâlebnu Kethirin Rahimehullahu Teala i̇bn kesir Kethir Rahimeullah dedi ki: Kimdir bu İbnü'l-Kefir? Ebul Fida künyesi. İsmail İsmail İbn Ömer İbnü'l-Kefir. rahmetullahi aleyh. Adı İsmail, babasının adı Ömer. Künyesi Ebul Fida. Büyük bir muhaddis, büyük bir tarihçidir. Çok sayıda kitapları vardır ve büyük bir tefsircidir. Tefsiri, tarih kitabı ve bunların dışında pek çok eserleri vardır. Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimehullah'a da talebelik yapmış. İmam İbnül Kayyim Rahimehullah'a e, arkadaşlık yapmış. ilminden istifade etmiş. O onun ilminden, o da onun ilminden istifade etmiş birisidir. Kardeşlerim tefsirinde bu ayetin hemen arkasında İbn-i Kethir Rahimehullah diyor ki el halikulli hahil eşya bu ayette zikredilen şeylerin eşya şeyin çoğu bu ayette zikredilen şeylerin bu yaratıcısı kimse Huvel Mustahikulil ibade odur ibadete hak sahibi olun Huvel Mustahikkulil ibade odur ibadete hak sahibi olan yani biraz önce bizim zikrettiğimiz hususları söylüyor İbni Kefir Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın çok büyük bir kuralına, kaidesine işarette bulunuyor. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bu okuduklarımızı kavramayı, anlamayı nasip etsin. Bize de Allah'a hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi denk tutmadan bu dünyadan göçmeyi ahirete tevhid ile, iman ile gitmeyi nasip etsin. Ee, burada dersimizi bitiriyoruz. Haftaya inşallah e, burada birkaç soru gelmiş ama haftaya kalsın onlar. Ee, dersimizi bitirelim. Haftaya inşallah ve enva'ul ibadet illeti kısmından devam edeceğiz. Yine tercümesini yapacağız. izahını yapacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu Allahü alem, ve ﷺ ﷺ Muhammed ve ﷺ'ın ailesi ve sahabeleri ve